Ramadan, Ramadan, Ra, Ramadân. Ramadân is the name of the ninth month of the Islamic moon calendar. Ramazan, İslami Ay Takviminin dokuzuncu ayıdır. Miladi 622'de hicretle başlar. Bu ay çok önemlidir. Çünkü Kur'an bu ayda Allah tarafından Hazreti Muhammed'e indirilmeye başlamıştır. Müslümanlar Ramazan ayını oruçla geçirmelidir. Gün doğumundan gün batımına kadar bir şey yemez ve içmeyiz. Konuşma ve davranışlarımızı doğru şekilde yapmaya özen gösteririz. Ramazan orucundan alınacak Pek çok ders vardır. Allah'ı daha sık anarız ve nimetlerini de. Hep olduğu için şükretmediğimiz nimetlerin eksikliğini akla getirir, hamd ederiz. Yiyecek ve içeceklerimizin ne kadar temiz ve üstün olduğunun bilincine ulaşırız ve bunları bize bahşettiği için Allah'a şükrederiz. Ramazan en güzel bir eğitim şeklidir. Oruç, bizi zor günlere hazırlar. Nefsimizi terbiye ederek, direncimizi ve sabrımızı arttırır. Biz buna nefis terbiyesi, yani öz disiplin diyoruz. Peygamberimiz, mübarek Ramazan ayı için demiştir ki, bu ayda, cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar, Zincirlenir Oruç, kendimizi olduğumuz gibi görmemize yardımcı olur Bilinmeyen şer güçler tesiriyle değil, olağan halimiz normal durumumuzla Yatsıyla kılınan teravihe devam ederken, nefsimizi daha yakından tanır ve tahsih etme imkanını buluruz Bol bol Kur'an okuruz. Bir de bu ay içinde bir gece vardır ki, bin aydan daha hayırlıdır. Bu, Kur'an'ın indirilmeye başladığı, yani Kadir gecesidir. O gece, bütün günahların affedilebileceği bir özel gecedir. Oruç, zengin ve fakir eşitlemesi yönünden de önemlidir. Oruç, Zenginlerin daha az veya hiç yiyeceğe sahip olmayan fakir insanların halini daha iyi anlamalarına bir fırsat verir. Böylece onlar zenginliklerinden ihtiyaç sahiplerine vermede daha hayırsever ve cömert davranırlar ve herkese yetecek bollukta olan Allah'ın bereketlerini paylaşır ve zevkine varırlar. That is for zakat to cure our greed When we give our money to those in need That is for salamun alaykum Peace be with you wa alaykum as-salam